Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın, günaydın. günaydın. Ee, bir Eylül Türk Barış Gününüz mübarek olsun. Türk evet, Barış Günü. Onu açıklamakta fayda var. Evet yani bir Eylül Çarşamba günkü Saatli Marif takvimi yaprandan okuduk. Dünya Barış Günü diyor. Ben şeyi de Hayır o yanlış. Dünya evet. Türk Barış Günü. O, dünyada başka bir tek başka yerde kutlanmıyor. Bir tek Türkiye'de kutlanıyor. Ha Belki şimdi Afganistan'da kutlanıyor olabilir. 31 Ağustos'ta. NATO güçleri, hep Amerika Beşik Devletleri diyorlar ama ona NATO demek lazım tabi. Orayı işgal eden NATO'ydu. Amerika e, tabi ki içindeydi ama e, NATO çekti gitti. E, bir tek türü, türü, galiba Türk Silahlı Kuvvetleri kaldı. E, o, ha yok onlar döndü. Yok, yok çekildi onlardan. Onlar da döndü ve dolayısıyla Afganistan'a barış geldi. Belki onlar kutlar şimdi 1 Eylül'ü barış günü diye bilemiyorum artık. Evet yani silah atarak ve fişek atarak kutluyorlar zaten. Mesela, sadece o değil orada kıyamet kopuyor. <gülüyor> bütün sınırlardan bütün istisnasız altı ülkeyle sınırı var. Malum Afganistan'ın insanlar harıl harıl kaçıyor yani. Bir ee, Taliban, Taliban militanları sembolik bir önemi olduğunu düşünüyorum. Amerikan teçhizatları giymişlerdi. Yani Amerikan askeri gibi evet, görüyorlardı. Evet. <gülüyor> evet, evet, evet, müthiş yani o böyle kafada şeyler falan da değil mi ne o gece, evet. gece öldürmek için kullanılan e, evet, de, ve bu şekilde işgal bitti e, yani işgal tabii bitti de ama gene de sembolik olarak ilginç yani Amerikan üniformasıyla işte, Taliban askeri barış geldi artık oraya ama e, insan insan kalmadan barış e, olacak orası yani Afganlar hep yurt dışına çıkacak Afganistan dışına çıkacak ve Barış gelecek o zaman. Ee, şaka bir tarafa hakikaten batıya doğru e, İran üzerinden büyük bir e, göç e, var şu sırada. Ve e, anlaşılan o ki İran Afgan sınırından aldığı e, mültecileri doğrudan doğruya Türkiye sınırına getiriyor otobüsle yürümesinler diye. Ama Sev, onlar... Sevkiyat yapıyor yani. Sevkiyat nakliye nakliyet yapıyor. Veyat ve sevkiyat. E, e, çünkü e, İran'da hala hazırda 3 milyon e, Afganistanlı var zaten. Daha 1980'den Sovyet işgalinden kal kalan ve orada büy doğmuş büyümüş hatta 3, 3 milyondan da fazla olduğu söyleniyor. Onlar artık yerleşik. Yani biraz şeye benziyor. 2011'de gelen Türkiye'ye gelen Suriyelilere. Onların arasında 500 binden fazla bebek Türkiye'de doğdu biliyorsunuz. Ondan yani Türkiye'li oldular. Onlar da İranlı oldu. Dolayısıyla İran diyor ki artık benim e, Afganistan'ı almaya mecalim yok. Onları ben Türkiye'ye yollayayım. Geçen gün Recep Tayyip Erdoğan 300 bin Afganistanlı var Türkiye'de demişti biliyorsunuz evet yani çünkü bunların hiçbir kayıtlı olmadığı için tabii çalışanlar yani legal durumda olanlar hariç ama onlar bir avuçtur 300 bin dedi böyle bir şey mümkün değil bunu bilmek mümkün değil yani dünyada hiçbir ülke kendi topraklarında yaşayan illegal yabancıların sayısını bilemez bir dakika Türkiye, Türkiye için bir istisna olamaz mı? olabilir tabii Bile, yani bilemez mi bilebilir bilebilir doğru 1 Eylül Türk Barış Günü gibi yani bir tek dünyada bir tek Türkiye'de kutlanır. Ve tabii şeyde e, yavru vatan da hoş artık o yavru vatan yavruluktan başka bir mertebe değildi ama Kuzey Kıbrıs <gülüyor> Cumhuriyeti evet bu ben iki ben de... sağ... 82 Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Devleti olacak oranladı. Devletti ha 82 de olabilir onu bilmiyorum sen özdeş duyma Bu gidiş, gidişat o yana doğru evet. maalesef bir tek orada kutlanıyor. Türkiye cumhuriyetlerde de yok ee, ama Türkiye'de büyük çoğunluğuyla kutlanıyor özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi mahallesinde ve HDP de buna katılıyor ee, yani barış konusunda herhalde e, yani HDP dışında bunu dile getiren ve ısrar bu konuda ısrar eden başka bir parti bilmiyorum bence Onların hakkıdır tabi ama e, 1 Eylül Dünya Barış Günü falan değil. E, <gülüyor> Dünya Barış Günü 21 Eylül. Ve 21 Eylül'de de, de, de tuhaf bir şekilde Türkiye'de hiçbir kutlama yani bu değerli yalnızlık mı deniyordu buna. Ben unuttum şimdi ne diyordu? Adam, e, evet değerli <gülüyor> Ah işte o, o galiba. Neyse kutlanılmıyor. Ee, ama dünyada 21 Eylül üstelik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1981'deki 57. birleşiminde bak bak yani tarih sayı veriyorum. Ee, önce International Day of Peace yani Uluslararası Barış Gününü her Eylül'ün 3. salısı diye ilan etmişti. 1981'de daha soğuk savaş devam ederken yani geleceğim şimdi ona. Ama ondan sonra 20 sene sonra... 2001'de e, Uluslararası Barış Günü'nü her yıl 21 Eylül'de e, kutlanılması e, kararı verildi e, ve kabul edildi bu Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da. Şimdi her 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Merkezi'nde barış çanı çalınıyor. Bu savaşta, savaşlarda öldürülen insanların anısına, 65 ülkeden çocukların bağışladığı bozuk paralar eritilmiş ve Japonya'da çanlar bu eritilen paralarla yapılmış ve üstünde çok yaşa mutlak mutlak barış yazıyor. Evet, tüm dünya barışı evet müthiş bir şey ya dünyadaki tüm kıtalarından çocukların bağışladığı bozuk paralarla eritilerek Üzerine de yaşasın ne diyor? Türkiye'de buna... mutlak barış. Evet mutlak yani. barış. Ee, 19 tane barış çanı var ee, dünyada. E, Japonya'da üretilen. Ee, Türkiye'de de var bundan. Ee, Özdeş. Nerede acaba? Ee, işte çalışmadığın yerden sonra. Evet. Araştırmacı, gazeteci zayıf kaldı. <gülüyor> e ya, e, çalan falan yok ama belki çalınmış. E, ben onu diyecektim. Nerede çalacaklar zaten? Hayır çalın... çalınmıştır. O da olabilir. Evet. Ankara'da. E, ya Ankara'da çalın... bilmiyordum. Evet. Nerede? Botanik parkında. İngiliz. Hmm. Hmm. Çalıyor. <gülüyor> yani çan çal çancı çan çal çan çal evet. gün dilmenin ünlü dizeleri evet. ben hatırlamış oldum şimdi barış canı şimdi e, bu 21 eylülün madem e, dünya barış gününden bahsediyoruz e, her yıl farklı bir teması oluyor geçen yıl iklimdi e, e, bizim çok üstünde durduğumuz bir konu malum bu e, Bu yılki temada kalıcı barışa giden yol iki nokta barış ve güvenlik için gençliğin gücünden yararlanmak. Bu yılki tema bu. Bu işlenecek 21 Eylül'de. Ama Türkiye'de değil, dünyada. Yani çünkü orada bir fark var yani Türkiye ile dünya arasında bir fark oluyor. Bugün, bu fark 2001 yılında dediniz, değil mi? Bu Birleşmiş Milletler. 2001. Bir, yani ne kadar etmiş 2001? 20 yıl. 20 sene etmiş. O ilk kabul edildiği zaman ise 40 sene. 1981 yani 40 senedir gazete falan okunuyorlar bu konuda en azından bunu kutlayanlar. Peki. Bu galiba Doğu bloğunda. Evet, gel evet. Neden diğer memleketler gibi 21 Eylül'de değil de 1 Eylül'de e kutlanıyor bu Türkiye'de? Çünkü kaynaklara baktığında. Zaten bir kere kaynaklar, hiç yabancı dilde bir kaynak yok bununla ilgili. Ee, ya da kitaplara falan girmek lazım. Yani e, şeyde yok, ada yok, internette yok. Türkçe e, kaynaklar var. Açıklamalarda şu, Sovyetler e, Birliği, yani Sovyet ordusu, Nazi e, Almanyası'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgalini dünyaya e, ibret olsun diye anmaya karar vermiş Sovyetler. Nazi Almanyası'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgalini dünya aleme ibret olsun diye anmaya karar vermiş. Ve Sovyetlerde yıllarca ve özellikle de Doğu Almanya'da e, törenlerle e, kutlanmış. Ama Dünyada hiçbir e, başka yani hiçbir, herhangi başka bir ülke e, bu 1 kutlamamış. Ama yine e, e, orada bir istisna var. Biliyorsunuz Türkiye. Özdeş duyu. Orada mısın? Evet, evet. Heh. Ondan sonra e, e, ve o yüzden 1981'den bahsediyorum. Daha soğuk savaş bitmeden üstelik Yani bugünlerde çok konuştuğumuz Afganistan işgali sonrasında, yani Doğu Batı gerginliğinin zirvede olduğu 1981 yılında hatırlayın, yani Brezhnev zamanı, Sovyetlerin de içinde bulunduğu BM Güvenlik Konseyi ki daimi üye malum, 11 bile. Karar alıyor ve 21 Eylül'ü 1981'de Dünya Barış Günü olarak, 21 Eylül değil o zaman da, Eylül'ün 3. salısı. Evet. Her Eylül'ün 3. salı günü değil mi? Evet. Değişiyor, 2001'de sabitliyorlar 21 Eylül'e. Yani nereden baksan 40 senedir, tekrar ediyorum, bu dünyada 21 Eylül'de kutlanıyor Türkiye hariç. E, bu Türkiye dışında e, 1 Eylül Almanya'da da e, unutulmuş, e, yani Türkiye dışında, yani dünyada e, hiçbir, hiçbir yerde kutlanmıyor da Almanya'da bile, yani ki en çok kutlanan yerde bile, bazı sendikalar kutluyormuş hala ve bazı e, sol gruplar "Savaş bir daha asla" sloganıyla. E, ama. Ee, o, o aynı heyetler e, 21 Eylül'ü de e, kutluyor. E, yani Türkiye ve KKTC sonuç itibariyle hala eski Sovyetler ve Varşova Paktı'nın izinden gidiyor. Eh bu da bir aidiyettir sonuçta. Yani e, kötü bir şey değil. Yani şimdi bütün bu tartışmanın özü yani ki her şeye rağmen keşke her gün boş gün olsa yani. Evet. Evet, evet, ben de onu söyleyecektim. Yani 1 yani, Eylül, 2 Eylül, 3 Eylül her gün olsa keşke. Nerede o günler yani. E, aksine tabii dünyanın iliklerine işlemiş e, olan barış dili falan değil. Savaş dili. Yani... Herkes ağzını savaşla kanla ölümler açıyor yani bu inanılmaz bir, bir, bir, bir, bir yüz gözlük halinde değil mi? Evet. barışı yani e, traji ironi diyebileceğim bir durumda yani Taliban e, işgalin sona ermesini, NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin son e, uçağı ve askerinin gitmesinden sonra. Hı hı. Havaya ateş açarak mermilerle kutluyor barışın gelmesi. İşte tabi. Yani, yani evet. Çok trajik ve ironik. Bir Olur, durum. Ve ol, ve, ama çok da manildir aynı zamanda. Evet, yani. aynen öyle. Çünkü orada yani iç savaş çıkmaz herhalde. Çünkü herkes silahlı ve e, ve hiçbir tarafın e, galebe çalması mümkün değil. E, Taliban dahil. Ve o bütün civar ülkeler ve başta Pakistan olmak üzere yani orayı bir kalıcı istikrarsızlık e, merkezi halinde muhafaza etmek için elinden geleni yapacak tabii. Ama e, yani bu oradaki herhalde amyane tabiyle kavak herkesin başına patlayacak. Çünkü e, geçen e, açık gazetelerde de söylediğimiz gibi işit ve kaide... E, orada hazır ve nazır. Zaten e, hatırlarsınız. E, Birleşmiş Milletler raporlarına e, atıfta bulunduğum e, Çarşamba'nın ertesinde o korkunç e, şey saldırı oldu. <gülüyor> i̇şit saldırısı oldu. Evet, evet. Halbuki bir takım akla evveler işit falan bitti. Taliban onları temizledi diyordu. Hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya Birleşmiş Milletler de yok öyle bir şey olur mu? Oradalar hala diyordu. Ve e, çanak çömlek patladı. 200 insan öldü değil mi? E, yani ve e, herhalde de maalesef e, herhalde e, ölmeye de devam edecek. Öyle gözüküyor. Evet son hesap 183 miydi? Neydi? Öyle hatırlıyorum bu son patlamadan gelen. 13'ü Amerikan askeri olmak üzere. Niye bunları sayıyorlardı diğerlerini saymıyor. Bir de İngiliz askeri de ölmüş Ömer. Öyle mi? Onu duymadım. Ah adet, evet, evet İngiliz askeri. Evet, askeri. Ondan sonra ha bir de tabii diğer ölenlerde şey yani Afganistan'da onlar da insan. Hayır yani, <gülüyor> saymıyorlar evet. Hayır saymıyorlar şey evet. El El Gaita deniyor onlara. Evet. Yani, evet. Hiç değeri olmayan yaratıklar onlar maalesef. Evet şimdi yani Guterres'in söylediğine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yani muazzam bir felaket. insani felaket kapıda. Her geçen gün temel hizmetlere erişimi kaybeden evet. halktan bahsediyor ve çok daha fazla gıda barınma ve tıbbi malzeme ihtiyacı dehşet durumda demiş. Fakat bunun e, savaşla iç savaşla işgalle falan ilgisi tabii var ama esas bunu kalıcı bir gündem maddesi olarak hep işlememizde fayda var e, radyoda. E, üç yıldır e, muazzam bir kuraklık yaşanıyor. Bizde kırkında son olarak yani. Evet. Hı, ve, e, eğer Madagaskar'da olduğu gibi olursa insanlar orada böcek falan yemeye başlayacaklar. Yani bu ve bu çok vahim tabii. Yani bu Hem e, Dünya Gıda Örgütü'nün, World Food Programın Programı'nın hem de UNICEF'in e, beyanları var. Bu geçtiğimiz günlerde çocuklara yönelik UNICEF tabii ve muazzam bir açlık e, ve kıtlık e, yaşandığını söylüyor her iki Birleşmiş Milletler Kuruluşu. Evet. Yani orada evet. daha iş bitmiş değil ve sadece savaşla açıklanabilecek bir şey de değil çünkü orası kurak ya yani zaten kurak bir ülkedir çok hem bir dağlık tarafı vardır bir de Pakistan sınırında o kentalar falan onlar bildiğin çöldür yani. Yünü yani evet, yani. Yani. UNICEF. UNICEF'in Afganistan temsilcisi Ervedü Lis de açıkça Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri demiş. İşte o. o evet, evet. Atıfta bulunduğum beyan o. Böyle bir durumda barıştan bahsetmek tabii çok tuhaf. Şimdi malum yani beşeriyetin tarihi aynı zamanda savaş tarihi yani bu Sümer'de yazının icadıyla birlikte başlayan sicilden bu yana yani işte nereden baksam 5600 yıldır epitopu 300 yıla karşılık gelen barış yaşandığı söylenir. Hatta onun düzeltmesini de yaptılar sonra Chris Hedges ne diyor? 27 yıl diyor. <gülüyor> Ama o çocuğu çok zalim davranmış Ama tarihçilerden şey yapıyor, Fransız tarihçilerden esas alıyor. 27 sadece, 5500 yılda 27 yıl hiç savaşın olmadığı. 3600 yıl. Tamam, 7, 5, 20... 1600 yıl, 5600 yani yıl, evet. süperden bu yılı alacaksınız işte. Evet. Çünkü sicil yok ondan önce. E bu, bu yani kesintisiz barış diyelim. E, hepsi aşağı yukarı hepsi Pax Romana ya e, Roma barışına tekabül ediyor tabi karşılık geliyor. E, e, ve yani bir bu, barışlı ve savaşsız e, bir dünya arayışı herhalde sürecek ama e, savaşlar da bitmeyecek yani. Görüntü o. Ee, bu bu bu şiddet yani Türkiye'ye bakacak olursak yani bu bu savaş hafızası e, denilen e, meselenin e, e, şimdi çünkü Avrupa'da 45 sonrasında bir daha asla diye bir motto bir şiar çıktı ortaya değil mi? Türkiye'de böyle bir şey yok biliyorsunuz yani bir daha asla falan böyle bir laf yok Türkiye'de çünkü Türkiye'nin savaş hafızası çok geriye gidiyor ülke içindeki e, yıllardır süren yani 84'ten bu yana süren e, şiddet ve bir nevi e, iç savaşta bir hariç yani o, o, o hiçbir zaman şeye girmedi ya yani daha radara girmiş değil. Ama diğer ülkelerin yaşadıklarıyla karşılaştırdığımızda e, hakikaten Türkiye'nin savaş hafızası çok e, zayıf. İkinci Dünya Savaşı'na girmiyor malum e, ve tabi yüzyıl öncesine gidiyor yani işte şu günlerde kutlanan 26 Ağustos, 30 Ağustoslar falan. E, o savaşlar esnasında olup bitenler, işte gayrimüslimlerin başına gelenler, Aleviler falan bunlar harddiskten çoktan silinmiş vaziyette. İşte varsa yoksa bir Çanakkale var biliyorsunuz. Ondan sonra bir de Kurtuluş Savaşı var. E şimdi rakamlara bakıyorsun ve abartı hat safhada. <gülüyor> bu 250 bin ölüden bahsedilir Çanakkale'de. Hiç öyle bir şey yok. 58 bin muharebe zayiatı var. 20 binde hastalıktan ölmüş. Yani 78 bin, 250 falan değil. Kurtuluş savaşı rakamı, onu herkes böyle devasa bir e, zayiat e, sanar. 10 bin, o kadar. E, tabii ki ebeliyatı var bunların. Yani daha önce... 1912'den almak lazım aslında Balkan Harbi'nden itibaren sürekli savaşıyor ee, Osmanlı ve ondan sonra Türkiye. Sarıkamışı var, şu su var, bu su var. Yani e, övünülecek bir şey değil ama sonunda e, bir e, yeter artık e, den demiş şu denmiş, e, yurtta sulh, cihanda sulh denmiş yani Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilir. O onu söyledi, kim söyledi belli değil ama olsun o da bir bir duruştur yani siyasi duruştur ve Türkiye bunu İkinci Dünya Savaşı'na girmeyerek bir şekilde de hayata geçirmiştir yani. İçeride başka şeyler olmadı mı oldu ama yani bir adı üstün adı gölmüş bir savaşa katılmadı sa ki e, son döneme kadar. Yani bu e, yurtta sulh, cihanda sulh, yurtta barış, cihanda barış e, mottosu da artık merhaba almış durumda. Bir Eylül Türk e, Barış gününde e, durumumuz budur. Evet. Peki o zaman da böyle bitirirken e, sana özel bir parça seçtik. Umarım barışla alakalıdır. Evet. Evet, tamamen Barış'la <gülüyor> alakalı. Bir e, savaş kötü şeydir. Bir e, böyle bir tekerlemesi vardı. E, haklı. Geçen dolaşıyordu dün e, sosyal medyada. E, onu rahmetli de almış olayım böylece. Ferhan <gülüyor> <gülüyor> Şensoy'u. Ferhan evet. Şensoy, evet. Peki biz e, cezadan, rap e, şarkıcısı cezadan seçtik. Sabah bastı geceyi diyor. Parantez içinde Savaş Çocukları 2. Bölüm Part two. Sabah evet. bastı geceme Ak savaş bastı gene mi? Ah bu beat çenemi kastı bak rutin bir saldırı mı bu? Mikrofondaki bu dil benim bu pil yeter mi Barış'a? Çekilmiş her bir film Savaş Dolu Çocuklar'a diye evet. giden Hayır, bir. Güzel. Her şeyi söylemişim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. nereye doğru Cengiz Aktaş'la geleceğe bakışlar